Kardeşlerim ve bunu subhanahu ve teala'nın buyurduğu gibi Ey itminane manevi huzur eğlenen nefis razı olmuş ve razı kılınmış Rab olarak Allah'tan ve onun emirlerinden razı olmuş yaptığı güzel amellerle Allah'ın kendisinden razı kılmış ve ilahi mükafat ile de razı kılınmış, menmun edilmiş olarak Rabbına dön iyi kullarım arasına gir cennetime gir diyen kulların arasına bizleri de koysun kardeşlerim nefisler üç kısımdır, nefsi mutmain yani Allah'a ve onun emirlerine tam teslim olmuş, böylece itminane, manevi haz ve huzura ermiş olan nefis İslami ve Kur'an'ı terbiye sistemiyle terbiye olmuş nefis şüphesiz bütün nefislerin en şereflisi en temizi, en kamiledir Allah bizi bunlardan kalsın. ikincisi nefsi mücahide ve sabire bunlar da Allah yolunda fitne, mihnet ve işkenceye uğratılmış olmalarına rağmen Allah yolunda hicret edip dünyalıktan olan Allah yolunda sabır ve azimle cihad eden nefislerdir Bunlar her ne kadar birinciler gibi tam itminane erememiş olsalar da Allah yolunda fedakarlıktan mallarını ve canlarını vermekten kaçınmamış saadet ve felaha ermişlerdir. Nefsi meftuni ise bunlar bizzat fitneye düşmüş nefislerinin arzu ve isteklerini uymuş saadet yolunu değil şekavet yolunu seçmiş olan nefislerdir. Şüphesiz bunların nasibi de elem ve azaptır. Allah'tan onun rıza ve likasından uzak kalmak, hicabta kalıp onun cemalini müşahadeden mahrumiyettir. Evet kardeşlerim, Allah'a hamdolsun ki onun izni ve inayetiyle bu kitabı okumayı bitirdik. Şeytanın insanlara karşı olan hile ve tuzaklarından insanları ve özellikle Müslüman kardeşlerimizi haberdar etmek, kendilerini uyarıp kurtuluş yollarına hayırlı bir vesile olmak üzere burada bitirdik inşallah. Bizim burada vermiş olduğumuz kıymetli bilgiler sebebiyle de her nevi şirkten yüz çevirip yalnız Allah'a tapınma, yalnız Allah'a sığınma dini olan Müslümanlığa sımsıkı tutunmuş bulunan kardeşlerimiz, Allah'ın kendisi üzerinde bulunan İslam nimetinin, ilim, iman, tevhid nimetinin kadri kıymetini bilir, İslam'a daha iyi sarılır, daha iyi nimetlerin kadri kıymetini bilir ve tutunur. Onu daha iyi yaşamaya çalışır. Ve bu ümmetten olup da hakkı talep etmekten vazgeçmeyen kimseler, bu bilgiler sebebiyle hak ve hakikati daha güzel tanır, onunla hidayetlenir, onunla ahlaklanırlar. İnşallah bu kitapta burada okuması bitti. Böyle güzel ve hayırlı, aleykümselamu aleykümselam, neticelere sebep kıldığı için yüceler yücesi Allah'a ne kadar hamdü senada bulunsak azdır. Allah bize imanı sevdirsin. Rabbim küfrü, fıskı, isyanı bizden uzaklaştırsın. Yüce Rabbim bunu bize ahirette azık kalsın. Rabbim subhanahu ve teala hidayeti, güzelliği bizlere nasip etsin. Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına salat ve selam eylesin. Şüphesiz, tevfik, inayet, hidayet yalnız O'nundur kardeşlerim. Her halükarda o yüceler yücesi, o alemlerin Rabb'i Allah'a hamd ederiz. Rabbim sübhan ve Kuvvet böyle güzel bir eseri bizlere kazandıran, yazan İbni Kayyum El Cevzi'ye rahmet etsin. Rahmetini, bereketini üzerinden eksik etmesin. Cennette en güzel nimetleri ona versin. Hûr'ları'nı birlikte kılsın. Kardeşlerim, Rabbim bize böyle bir şeyleri nasip ettiği için ne kadar ham desek azdır. Sizler de benim okumuş olduğum bütün ses dosyalarını istediğinizi yapmakta serbestsiniz. Bana ulaşabilir veya ulaşamayabilirsiniz. Bütün hakkım sizlere helaldir. İstediğiniz kadar çoğaltıp, ister satıp, ister dağıtma, ister değişme yoluna gidebilirsiniz. Allah hepimizi hafta daim kalsın, ayırmasın. Eğer okurken dilimiz sürçmüş, kelimelerde hata etmişsek affola. Ben inanıyorum ki siz benden bunu daha güzel, daha ihlasla, daha samimiyetle okuyabilirsiniz. Allah hakta yarışanlardan razı olsun. Allah hakka gidenlerin yolunu kesmeye çalışanlara da ıslah etsin. Subhani ki Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurta ve etubrih. Elhamdülillahi Rabbil Hepinize selamun ve rahmetullahi ve berekatuhu.